25 yaşında olan Merve Hanım ilk bebeğini doğurmuş, kızı dünyaya geleli henüz bir hafta olmuştu. İki yıllık evli olan Merve Hanım sorunsuz ve mutlu bir gebelik geçirmişti. Eşiyle güzel bir evliliği ve mutlu bir yuvası vardı. Merve Hanım'ın annesi doğuma bir hafta kala kızının evine ona yardımcı olmak için gelmişti. Doğumdan bir hafta sonra Merve Hanım'ın duygu dünyasında her şey değişmişti. Gittikçe daha sinirli, gergin, sürekli ağlayan, unutkan ve dikkati dağınık biri olmaya başlamıştı. Aşırı uyku isteği ve ciddi yorgunluğu vardı. Bebeğine iyi bakamadığını düşünerek suçluluk hissediyor ve bebeğini annesine veriyor, kucağına almaktan kaçınıyordu. Merve Hanım bebeğinin emzirme zamanı gelince annesinin ısrarıyla kucağına alıp emzirse de... ...kendisini tam olarak bebeğine veremiyordu. Annesi ve eşi bu duruma çok üzülüyordu. Ailesi büyük bir heyecanla ve hayallerle beklediği bebeğine kavuşmanın sonucu... ...böyle olmamalıydı diye düşünmekten kendini alamıyordu. Bu durumun bebeğine yansıdığını düşünmesi Merve Hanım'ı daha da kaygılandırıyordu. Merve Hanım gibi doğum sonrası annelik hüznü yaşayanlara... ...bakalım uzmanımız bugün neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim adım adım insana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyelim. Adım adım insan Instagram hesaplarındayız. Öncelikle bunu duyuruyorum. Ve bugün efendim Merve Hanım'ın hikayesini dinledik. Yaşadığımız ve birçok anne adayının da yaşadığı bir problem, annelik hüznü, annelik depresyonu ne, de, ne dersek aslında detaylarıyla bugün anlatacağız. Ve çok kıymetli uzmanımız Özge Hanım buradalar, psikolog ve aile danışmanı. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz. Adım adım insanda hı -hı. Ee, böyle güzel konuları işlemeye devam ediyoruz. Terapi tadında evlere gidiyoruz. Bugün ailelerin terapisti siz olacaksınız. Evet inşallah. Ee, ve biliyorsunuz Merve Hanım'ın öyküsüyle programımızı açtık. Ee, tabii zor bir durum, zor bir süreç. Hı -hı. Ben hikayeyi özetledim. Ee, siz de biliyorsunuz hikayemizi. Merve Hanım'ın yaşadığı bu durum tam olarak nedir hocam? Hı hı. Merve Hanım'ın yaşadığı durum aslında çok yaygın. Tüm annelerin yüzde 70 80inde görülen, fakat fark edilemeyen, ne olduğu anlaşılamayan, şaşkınlıkla karşılanan bir durum, annelik yüzünü. Ee, özellikle yeni doğum yapan annelerde, ilk bebeği olan annelerde. Hem fiziksel, hem psikolojik, hem ruhsal, hem sosyal olarak büyük bir değişim söz konusu. Ve bu değişimin getirdiği, beraberinde getirdiği yenilikler, kaygılar, buna eşlik eden çok fazla karmaşık duygular var. Ve bu duyguların yeni durumun açtığı, yol açtığı farklı bir duygu durumu aslında annelik hüznü. Evet. Annelik hüznün de çok karmaşık duygular bir arada. Hem mutluluk var. Hem hüzün var, hem sevinç var, hem coşku var, hem beraberinde kaygılar var, yetersizlik duygusu var, suçluluk duyguları var. Sinirlilik hali var, etrafla sürekli çatışıyor olma hali var. Yardım etmek için orada bulunan kişileri kırma davranışları söz konusu Hı. ve sonrasında bunlardan sonra pişmanlık. da suçluluk, pişmanlık, içine kapanma. Yaşamış biriydim hocam. Evet, hepimizin. evet. Ben de ilk bebeğimde yaşadım benzer şeyler hepimizin tanıdık olduğu bir durum aslında. Hı. Adını bilmediğimiz, tanımlayamadığımız bir durum belki de ee, ama birçok anne bunu yaşıyor. Önemli olan bunun birkaç hafta içinde hatta 15 evet. güne gelmeden daha birkaç gün içinde geçiyor olması. Hı hı. Çünkü nedeni tam olarak bilinmese de evet. bir takım etkenler söz konusu. Evet. En önemlisi ani hormon değişimi. Hı hı. Çünkü hamilelikte farklı hormonlar salgılanıyordu, bebekle alakalı hormonlar vardı. Hamilelik sonlandığı zaman e, vücut eski dengesine yeniden dönmeye çalışıyor, hı hı. uyum sağlamaya çalışıyor aslında. Ve bu yeni hormon değişimi de anne üzerinde bir takım yine duygusal, davranışsal farklılıklara yol açıyor. Evet. Bu ani duygu değişimi, ani hormon değişiminden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Hı hı. Ee, bunun dışında etki eden diğer bir faktör özellikle ilk bebek sahibi olan annelerde tecrübesizlik tabii ki var. Ne olacağını bilememek. Belirsizlik ne olacak şimdi? Merve Hanım gibi evet. ilk bebeği. İsteyerek ya da beklenerek olmasıyla yani birden sürpriz olarak gebeliği Hı -hı. öğrenmek ve doğum olması da fark ediyor değil mi? Fark ediyor tabii ki çünkü istenen bebekte daha hazır oluyorsunuz. Hı -hı. Ama plansız bebekte hazırlıksız yakalanmak Hı -hı. ya da farklı planları vardı onlar sekteye uğramış oldu. Hı -hı. Sosyal yaşam, iş yaşamı, kariyer noktasında sekteye uğramış olduğu için ve ilerleyen günlerde kendisinin nelerin beklediğini bilmiyor olmak... Yaşamının nasıl etkileneceğini tam kestiremiyor olmak burada yine kaygıyı çok arttıran hı hı. yetersizlik duygusunu besleyen bir altyapı oluşturduğu için annelik hüzünle etki ediyor. Hı hı. Ama e, zaman içinde günler geçtikçe her gün içinde bile zoruma uyum sağladıkça. Anne bebeğe alıştıkça, yeni durumuna alıştıkça ve destek kaynaklarından da yardım aldıkça kendi kendine bunu atlatabiliyor. atlatabiliyor. Evet. Kendi kendine atlatabiliyor o kadar önemli bir cümleydi ki bunu tırnakla alma, tırnaklayıp almam gerekecek. E çünkü şöyle düşünülüyor aile ya işte kızımız çok gergin çok sinirli uyuyamıyor e ya da işte dikkati çok dağınık kendini veremiyor bu çocuğu sevmiyor doğurdu ama bir depresyona girdi bu hadi doktora götürelim. Yani o dönemde medikal destek de alamaz zaten emzirdiği için yeni doğum yapmış bir hanım. Evet. Dolayısıyla hani burada kendi kendine atlatmasını söylemeniz belki de izleyenlerimiz için e, şifa kaynağı. Yani bir durum geçecek. Rahatlayın biraz evet. ama nasıl geçecek işte bu da önemli. Evet. Çünkü kimisi izler bırakarak geçiyor. Siz de danışan alıyorsunuz hocam Hı -hı. ben de. Duyuyoruz değil mi? İlk gebeliğimde çok sorunlar yaşadım. Hala unutamıyorum o günleri. Kayınvalidem bana bunu yapmıştı. Annem beni hiç anlamamıştı. Hı -hı. Annem gelmemişti. 10 gün kalıp gitmemişti. ]mıştı. Yapayalnız kalmıştım, henüz daha dikişliydim, çok zor bir doğum geçirmiştim. Çok hmm. duyuyoruz bunları. Evet. E bunlar çocuk büyüse de kadının hafızasına yer ediyor, duygu dünyasına yer ediyor. Öyle değil mi? Evet doğumunu hatırladığında bunları da beraberinde hatırlıyor ve gölgeliyor aslında mutluluk kaynaklarını gölgelemiş evet. oluyor. Burada kendi kendine atlatıyor evet ama sosyal destek kaynakları çok önemli. Daha kolay atlatabiliyor, daha kısa sürede atlatabiliyor. Destek olmadığında daha uzun sürüyor Etkileri daha şiddetli oluyor. Yaşanan o duygu iniş çıkışları, sinirlilik hali, gerginlik hali, uykusuzluk, unutkanlık, konsantre olamama daha şiddetli bir şekilde yaşanabiliyor. Ve 15 gün olduğu halde hala geçmediyse. Hı hı. Ve şiddetlenerek artıyorsa bu belirtiler orada artık farklı bir aşamaya gelinmiş demektir. Bu hangi aşama? Orası depresyon yani aşaması. Yani annelik hüznü dediğimiz şey doğumdan sonra yaşanan bu e, denge durumunun bozukluğu fizyolojik, hormonal ve Hı -hı. psikolojik normal. Ama 15 günden sonrası artık Hı -hı. geri gidiş olmalı bu duygularda normale dönmeli. Evet. Ama artıyorsa işte o zaman annelik depresyon oluyor. Biz annelik hüznünü de depresyon zannediyoruz. Yanılgı evet. bu aslında toplumda değil evet, mi? Evet, ikisini ayırt etmekte zorlanıyoruz ve çok patolik bir sorun olarak görüyoruz Halbuki bir uyum süreci hı hı. ve destekle kendi kendine geçebilen bir durum özellikle burayı vurgulamak istiyorum hı. tekrar ama dediğimiz gibi 15 günü geçtiyse bu belirtiler hı hı. şiddetlenerek devam ediyorsa ve olumlu yönde hiçbir değişim yoksa orada artık depresyon sürecine girildiğini gösteriyor. Ve burası destek almayı gerektiren, yardım almayı gerektiren daha ciddi bir boyut. Çünkü etkileri hem anne üzerinde, hem çevre üzerinde, hem bebek üzerinde daha ciddi boyutlarda yaşanabiliyor. <gülüyor> Şimdi bu dönemde hem duygusal değişimler, hem fiziksel değişimler, hem düşünce yapısındaki değişimler var ve bunlar da bize durumun ne olduğunu daha net bir şekilde gösteriyor. Bir bakalım aşama aşama. Evet. Mesela duygularda neler oluyor? Depresyon evet. aşamasına gelen bir annede Yine duygusal iniş çıkışlar var tabii ki. Aniden sinirlenmek, ufacık bir şeyde patlamak, çok büyük tepkiler göstermek, gergin, sürekli bir huzursuzluk hali, buna eşlik eden hiçbir şeyden keyif alamama. Yani benzer şekilde depresyonda da bunlar yaşanıyor. Sadece doğum sonrasındaki depresyonda doğum sonrasında gelişmiş olması ve temel kaynağın bebek üzerinde dönmesi fark eden tek nokta burası. Evet. Diğer depresyonda yaşanan tüm belirtiler e, hayattan keyif almamak, Hı -hı. hiçbir şeyden artık haz almıyor olmak, geçmişte yaptığı şeyleri artık canının istemiyor olması, kendini değersiz görmek, yetersiz Hı -hı. görmek, Bebeğiyle bağ kuramamak. Çok önemli bu. Evet. Bu bebeğiyle bağ kuramama çünkü Merve Hanım'da var aynı şey. Evet. Buna gireceğiz, gireceğiz hocam ilerleyen dakikalarda. Evet. Devam edelim o bağı anlatmamız gerekiyor. Çünkü Hı -hı. nasıl onaracağız bu önemli bir şey Hı -hı. değil mi? Evet. Bebekle bağ kuramayan anne yine kendisini yetersiz hissediyor. Ben bebeğimi seviyor olmam gerekiyordu. İsteyerek ben bebek sahibi oldum. Çok farklı olacağını tahmin ediyordum. Ama hiçbir şey hissetmiyorum ona karşı, bağ kuramıyorum, hı hı. onunla ilgilenmek bile istemiyorum. Bende bir tuhaflık var, hı hı. ben yetersiz bir anneyim ve sonrasında suçluluk eşlik ediyor buna tabii ki. Bir zincir aslında hı hı. suçluluk, endişe, kaygı, yetersizlik, hı hı. kötü hissetme döngüsü hı hı. anneyi tamamen sarmalamış oluyor. Hı hı. Yine buna eşlik eden konsantre olamamak. Unutmak yapılması gerekenleri, bebeği ne zaman emzirdiğini, ne zaman altına baktığını, ne zaman uyku saati olduğunu, yani günlük rutinlerini devam ettirmekte ciddi şekilde zorlanmaya başlıyor. Hı -hı. Yardım olmadığı takdirde bu zorlanma çok daha ciddi boyutlarda yaşanıyor Hı -hı. tabii ki. E, duygusal olarak bu şekilde. Hı -hı. Peki davranışlarda neler oluyor? Hı -hı. Davranışlarda çevreyle sürekli bir çatışma hali, suçluluk. Hem kendisini suçlu hissediyor hem dışarıdaki diğer insanları suçluyor. Hı hı. Ona yardım etmek için orada bulunan kişileri suçluyor. Onlarla çatışıyor, tartışıyor. Sonra yine pişmanlık. Yine suçluluk duyuyoruz. O da ağlamayı getiriyor zaten. Evet. Yani neden ağlar o dönemde? İşte hı hı. bu duygularla değil mi? Evet. O kadar karışık ki kendisiyle o kadar meşgul, o kadar kendi içine kapanmış durumda ki bebeğiyle yine bağ kuramamanın önemli etkilerinden bir tanesi de burası aslında. Ve eşiyle çatışmalar yaşayabiliyor. Şimdi hem eşine ihtiyacı var, destek çok önemli, yardım önemli. Ama çatıştığı için desteği de aslında kesmiş oluyor bir noktada. İşte yakında annesi varsa, kayınvalidesi varsa onların desteğine çok ihtiyacı var. Ama tartışıyor, çatışıyor onları kendisinden uzaklaştırmaya başlıyor bir taraftan da. Hem yardıma ihtiyacı, hem de Evet onları da belki tavsiyelerde bulunacağız Hı -hı, değil mi orada? Tabii ki tabii ki. İtiyor maalesef. Evet evet ee, yine davranışlarında genel bir isteksizlik, her şeyin gözünde büyümesi, günlük rutinleri devam ettiremiyor olmak, kendisine bakmakta zorlanmak, ee, uykuda büyük bir değişim oluyor. Ya çok fazla uyumak istiyor Hı -hı. ya da az. Uyumak isterken uykuya bir türlü geçiş yapamıyor. İştahta değişim oluyor, çok fazla yemek yiyor olabilir ya da olması gerekenden daha az yiyor olabilir. Orada ne diyor anne bak emziriyorsun sütün azalacak yesene hmm, diyor, hmm. ısrar ediyor, o canım istemiyor diyor. Hmm, Burada yine bir çatışma. Evet. Çok ufak meselelerden tartışmalar ve gerginlikler evet. çıkıyor zaten değil evet, mi? Evet aynen bu şekilde anlaşılamadıkları için suçlanıyorlar. Hmm. Sen çocuğunu hiç düşünmüyor musun? Hmm. Düşünseydin iyi beslenirdin, sütün artardı o da iyi beslenirdi. Suçluluk duygusuna odun atıyor. Aynen bu cümleler. aynen sürekli bir eleştirdi evet, Merve Hanım'da da hani e, öyküde şu var annesi ve e, ailesi yani eşi e, çok üzülüyor bu duruma Hı -hı. ve hayır ya biz bebek bekledik nasıl böyle bir şey olabilir nasıl bunu yaşayabilir diye aslında bu da bir suçluluk duygusu bu enerjiyi veriyorsun sen karına değil evet, mi? Evet evet yani böyle olmaman gerekiyordu çok farklı bir yerdesin Hı -hı. sende bir tuhaflık var Hı -hı. sen iyi anne değilsin mesajları alttan alttan aslında gidiyor e, zaten depresyondaki kişi sürekli kendisini eleştiriyor. Zaten suçluluk hissediyor evet. ve çevrenin yorumları buna katkı sağladığında daha diplerde, daha derinlerde kendi içine kapanmaya başlıyor. Hı hı. Çevreyle bağlar kopmaya başlıyor, içine kapanıyor, kimseyle görüşmek istemiyor. Çünkü görüştüğünde zaten keyif almayacağını düşünüyor, eleştirileceğini düşünüyor, hı hı. yargılanacağını düşünüyor, anlaşılmayacağını düşünüyor ki genelde öyle oluyor zaten. En iyisi kimseyle görüşmeyeyim kendi içime kapanayım derken konuşmuyor da konuşmuyor da kendisini ifade, i̇fade etme içine. ihtiyacı hissetmiyor. İhtiyaçlarını ifade etmiyor. İfade etmeden de anlaşılmayı da bekliyor bir taraftan. Burada aslında Merve Hanım'ın da Hataları var belki onun ailesinde. Şimdi efendim yeni ekranların başına geçenler varsa bizler adım adım insanda Merve Hanım yeni doğum yapmış bir annemizi konuşurken aslında e buradaki dinamikler hem Merve Hanım için e reçeteleri birazdan vereceğiz hem de şu bir gerçek e ailesinde kızıdır gelinidir yeni doğum yapmışsa ve ilk bebekse bu çok e önemli. Ama şunu da merak ediyorsunuzdur eminim şu an belki iki çocuklu üç çocuklu bir anne ekran başında e belki dördüncüye belki üçüncüye yeni doğurdu ben de aynı şeyleri hissediyorum hani ilk bebekteydi. Diyorsanız olabilir mi ikinci de üçüncü de? Hormon birinde değişiyor da ikisinde olmuyor mu? Tabii ha. ki oluyor. Yine aynı doğuma dair sıkıntılar yaşanabiliyor. Sosyal yaşamla alakalı sıkıntılar, fiziksel değişimler. İlk bebekte neyse onlar tabii ki var ama tek farklılık tecrübe orada. İlk bebekteki tecrübesizlik biraz daha katkı sağlarken diğer bebeklerde belki beklenmeyen bir bebekti bu katkı sağladı hı hı. ya da bir takım çatışmalı ilişkiler eşle olan sorunlar birikti hı hı. kayınvalideyle olan sorunlar birikti belki onların etkisi oldu ama Bebek sayısının önemi olmaksızın her doğumda yaşanabiliyor. Evet. Hı hı. Peki Merve Hanım'ı biraz daha derinlere dalsak. Da Genel bir bilgi verlik annelik hüzün nedir, annelik depresyonu nedir bunların arasında bir ayrım vardı. Belki bunu izleyicimize aktardık. Merve Hanım mutlu bir evliliği var. Mutlu ve sorunsuz bir gebelikte geçirdi. Sağlıklı bir çocuk da dünyaya getirdi. Hı hı. Şimdi bunlar öyle olmasa bu duyguları hissetmesinde evet bu sebepler belki üzerinden çalışılması gerekiyor diyoruz ama hı hı. böyle bir sorun da yok. Ve bebeğini emzirmek istemiyor. Ve kucağına almak istemiyor. Burada da bir ciddi sorun var. Yani bebekten uzaklaşma. Buna geleceğiz. Merve Hanım'ın annesi ona bakmaya geliyor. Luhusa Hanımlarımızın annesi ya da kayınvalidesi biliyorsunuz bakmaya geliyor. Hı -hı. Merve Hanım'ın durumunu analiz ettik. Hı -hı. Ne yapılması gerekiyor? Böyle bir durumda böyle bir öykümüz geldi. İlk Hı -hı. aşama ne tavsiye edeceğiz? Evet. Ee, burada hem Merve Hanım'a hem eşine hem yakınlarına farklı farklı tavsiyelerimiz olabilir. Hı -hı. E, önce biraz konu hakkında bilgilenmek aslında tüm toplumun ihtiyacı olan bir şey. Yani bugün e, programı izleyen birçok kişinin aklında birkaç cümle bile kalmış olsa Hı -hı. E, ilerleyen boyutlarda çok işlerine yarayacak aslında. Yani burada hiç unutulmaması gereken Merve Hanım'ın kendi elinde isteyerek yaptığı bir şey değil bu. O da böyle bir durumda olmak istemezdi. En çok acıyı çeken kişi aslında kendisi. Hı -hı. Ve bu durumdan kurtulmak da istiyor ama ümidi yok. Burada Merve Hanım'ın yapması gereken şey, en önemlisi duygularını paylaşması. En yakınları eşiyle. Çünkü paylaşmadan anlaşılmayı bekliyoruz biz genelde. Yani durumum zaten ortada. Neyi anlatacağım ki? Görüyor halimi bana yardım etmesi gerekiyor. Düşüncesine kapılıyoruz. Sonra hayal kırıklığı geliyor, eşle çatışma geliyor beraberinde. Onun için mutlaka duygularını paylaşması. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimi yorgun hissediyorum, güçsüz hissediyorum, bebeğimle ilgilenecek gücü bulamıyorum. Bu sefer suçlu hissediyorum kendimi, yetersiz hissediyorum. Lütfen bana yardımcı olun. İkinci adım yardım isteyebilmek. Hı hı. Kendinizi hiç suçlu hissetmeden, hiç utanç duygusu yaşamadan yardım isteyebilmek. Ee, ve yardım isterken çok somut olmak. Bana yardım edin değil. Süper. Somutlaştırma, e, somutlaştıramama sendromumuz var. Her şeyde bu böyle. Belki ilerleyen programlarda hep bunu konuşacağız. Niye somutlaştıramıyoruz? Yardım etsene bana. E, yardıma ihtiyacım var. Karşıdaki insanda hangi konuda?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 Aynı pijamalarla gecelikle evde dolaşmak modumuzu çok fazla aşağıya çekiyor. Hı hı hı. Farklı bir kıyafet giymek de daha güzel duyguları beraberinde getiriyor. Bu, Saçı başı toplamak. Biz bunu söylüyoruz ama uzman olarak hocam. Yaptığım için de bunu fark ediyorum. Nasıl bir duygu durumuna hı hı. geçtiğim için. Yani bir an önce o e, lohusa kıyafetlerinden çıkmak, günlük hayattaki kıyafetleri giymek. Bu biraz artık yavaş yavaş normale dönüyorum. Bu ben kendime mesaj olarak vereyim önce değil mi? Evet. Ee, şöyle bir şey de var. Kültürel olarak hocam doğum yapmış bir insanı değil mi? Biz, e, kültürümüz de destek olun diyor. İlohosa şerbeti var. İlohosa'nın 40 gün yanında kalın yalnız bırakmayın diyen, diyor değil mi kültürümüz. Evet. Adetlerimiz, geleneklerimiz, göre göreneklerimiz bunu söylüyor. Bilimde olanı zaten biz e, köklerimizden gelen bir şey var değil mi? Çok e, kadim bir kültürümüz var ve bu kültürümüzde hamile yani doğum yapmış, hamilesi de aynı. Doğum yapmış da aynı, ne kadar önemli Önemli o süreç destek olması gereken bir dönem olduğu söyleniyor bize zaten kültürümüzde. Hı hı. Ama ne oluyor da biz uzaklaşıyoruz bundan değil mi? E, o da enteresan. Evet biraz modernleşmeyi abartıyoruz sanki, hı hı hı. geleneklerimizin sanki her zaman hatalı kodlar içerdiğini düşünerek biraz uzaklaşıyoruz. Çok evet. sorgulamadan bunu yapıyoruz hı hı. ama dediğiniz gibi bizim kültürümüz aslında çok güzel temellere dayandığı için Hala varlığını koruyor. O nedenle de hala varlığını hı. koruyor her şeye rağmen. Hı hı. Ee, yine Merve Hanım'a ve onun durumundaki annelere dönecek olursak e, kendi temel ihtiyaçlarının peşinden gitmek demiştik. Modumuzu değiştirmek de çok önemli bir etken. Öz bakım. Saçını başını toplayabilmek, bir yüzünü yıkamak, dişleri fırçalamak, farklı bir kıyafet giymek, odanın dışına çıkmak, diğer bir odaya geçmek bile çok farklı hissettiriyor. Yatak odasından yataktan çıkmak, salon tarafına geçmek bile çok farklı hissettiriyor. Ama mutlaka dışarıya da çıkmayı öneriyoruz. Hı hı. Kısa yürüyüşler, güneş alabilmek çok etkili. Enerjiyi yükseltiyor çünkü. Hı hı. E, yeteri kadar uyumak çünkü uykusuzluk, e, aşırı yorgunluk, Depresyonu en önemli tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Tahammülsüz hale getiriyor çünkü insanı. Normalde yapabileceği şeyleri gözünde büyütmeye başlıyor daha fazla. Daha tahammülsüz, daha çok çatışmaya başlıyor ve yine olumsuz duygular zinciri beraberinde geliyor zaten. Onun için uyumaya çok önem göstermek, dinlenmeye önem göstermek. Bizim kültürümüzde maalesef yanlış olan bir şey var. Kendini tüketerek anne olmaya çalışmak. Duyuyor musunuz anneler? Kulaklarınızı yakın. Çok önemli bir mesele. Hocam buraya gireceğiz. Kendini tüketerek anne olmaya çalışan bir kadın kültürümüz var. Yani maalesef bu böyle. Buraya gireceğiz ama yeni ekranların başına geçenler varsa ve yeniden dinlemek isteyenler varsa Merve Hanım'ın öyküsünü bir hatırlatalım hocam. Ondan sonra bu son söylediğiniz cümleden. Size tekrar söz bırakacağım ve biz bahsetmiştik Merve Hanım kim bu Merve Hanım diyorsanız yaşanmış bir öykü efendim 25 yaşında Merve Hanım ilk bebeğini doğurmuş kızı dünyaya geleli henüz bir hafta olmuştu 2 yıllık evli olan Merve Hanım sorunsuz ve mutlu bir gebelik geçirmişti.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 Merve Hanım bebeğinin emzirme zamanı gelince annesinin ısrarıyla kucağına alıp emzirse de kendini tam olarak bebeğine veremiyordu. Annesi ve eşi bu duruma çok üzülüyor, ailesi büyük bir heyecanla ve hayallerle beklediği bebeğine kavuşmanın sonucu böyle olmamalıydı diye düşünüyordu. Bu durumun bebeğine yansıdığını düşünmesi Merve Hanım'ı daha da kaygılandırıyordu. Evet kaygılanan bir Merve Hanım var ve yeni anne çiçeği burnunda. İşte e, acaba Merve Hanım'ın kaygılarına da geleceğiz bu kaygılanma olayı. Niye? Bağ kuramıyor. O bağın kurulmaması hem bebeğe yansıyor. Çünkü niye? Ka e, sağlıklı bir bağ kuramadığı için e, güvenli bir bağlanmanın temellerinde de sıkıntı oluşmaya başlıyor değil mi hocam? Hı -hı. E, dolayısıyla bebek sürekli ağlayan bir bebek oluyor. Anneyi arıyor. Anne enerji olarak isteksizlik veriyor. Karşılıklı bir enerjiyle anlaşıyorlar zaten. Buraya geleceğiz tekrar. Hı -hı. Ve o hani çok fazla, ahtapot anne diyoruz ya biz onlara büyüdükleri zaman çocuklar. Niye böyleyiz hocam? Niye hı. dört dörtlük her şeyi mükemmel anne olmalıyız? Hı hı. Ee, bazen çocukluk yaşantılarının etkisiyle değersizlik duygusu oluşuyor. Değersizlik şeması oluyor kişilerde ve bir şeyleri dört dörtlük mükemmel yaptığında değerli olacağını hissediyor. Ee, çocukluk yaşantılarından aldığı mesaj ve geliştirdiği inanç bu yönde olabiliyor. Çünkü hata yaptığında çok fazla eleştiri aldıysa eğer eksikleri çok fazla büyütüldüyse Hı -hı. ve belki yargılandı belki ceza aldıysa hata yapmanın eksik olmanın bir şeyleri doğru yapamıyor olmanın bir felaket olduğu algısıyla yetiştiyse her şeyi dört dörtlük yapmalıyım ki değerli olmalıyım eleştiri almamalıyım kendimi mutlu hissetmeliyim inancı geliştiriyoruz. Kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz Hı -hı. aslında topluma yakınlarımıza onay diğer alma. insanlara evet onay alma ve Kendini bu şekilde mutlu hissetmeye çalışma çabası ama bir yandan tüketiyoruz aslında kendimizi. Çünkü mükemmel olmaya çalışırken, vitrine oynarken kendi içinizde ne yaşıyorsunuz? Tükenmişlik, yorgunluk, kendi kendine yabancılaşma, kendi ihtiyaçlarından uzaklaşma, kendi benliğinden uzaklaşma. Birçok danışan bundan çok fazla bahsediyor. Neye ihtiyacınız var? Ne hissediyorsunuz? Farkında değilim ki. Hiç düşünmedim Hiç ben Hiç düşünmemiştim. Hiç düşünmedim. Çok klasik cümle. Kalıyorlar. Hiç düşünmemiştim. İlk defa sordu birisi bu soruyu Heh, bana. Bu da önemli. Evet. Çünkü 25 yıldır evli olan bir kadın diyor ki kocam hiçbir akşam eline sağlık demez. Hı hı. Ya böyle görülmemiş ki görevi her şeyi yapmalıyım. Bu benim görevim zaten. Mecbur yapacağım hı hı. şeklinde. Bu evet. tükenmişlik birbirini doğuruyor değil mi hocam? Evet, evet. Bağ olayına girelim mi burada? Biraz da hani duracağız düşüneceğiz ama emzirmek istemiyor. Annesi kızım emzir diyor. Böyle bir durumda Merve Hanım ve aynı bu şekilde çocuğuna isteksiz yaklaşan anneler sonrası aşacaklar. Bağ kuramıyor olmak başlangıçta aslında sorun gibi görülmeyebilir. Neden? Çünkü bazı anneler bebeklerin nasıl seveceklerini, nasıl yaklaşacaklarını onlar nasıl mutlu hissedeceklerini bilemiyorlar. Çünkü çok yeni bir deneyim onlar için. Zamanla alışıyorlar, zamanla seviyorlar, zamanla bağ kurmaya başlıyorlar. Ve bu süreçte kendi kendilerine oluşturdukları algı sonucu çok fazla etkiliyor. Ben bebeğimi sevemiyorum, ona yaklaşamıyorum. Nasıl seveceğimi de bilmiyorum. Bende bir tuhaflık var. Ben iyi bir anne değilim, yetersizim düşüncesi beraberinde diğer olumsuzlukları getirdiği için bağ kurmama sorunu biraz daha devam ediyor aslında. Ama şöyle bir bakış açısı getirirse, yakınlarında desteğiyle, ben şu anda yeni anne oldum ve bebeğimi nasıl seveceğim bilemiyorum, nasıl yaklaşacağım bilemiyorum ama öğreneceğim zamanla. Ben bunu halledebilirim, biraz zamana ihtiyacım var dendiğinde bağ süreci başlıyor, o noktada başlıyor aslında. Burada depresyondaki annelerin yardım alması, psikolojik destek alması, bağ kurmaları konusunda çok çok önemli. Hı hı. Çünkü diğer insanların desteği bu konuda yetersiz olabilir. Yani yakınlarınızın desteği, işte öz bakım, ev işleri, bebeğin bakımı konusunda daha çok etkili ama bu bağ kurma konusunda, duygular Duygu. noktasında Duygu duyguları değil. çalışmak için uzman desteğine ihtiyaç var bu konuda. Hı hı hı. Ee, bağ kurulamadığında bebekte neler oluyor? Aslında ilk günlerde çok büyük sorunlar yaşanmıyor. Çünkü annenin yerine birisi bakım veriyor. Hı hı. O eksiği bir şekilde telafi edip kapatıyorlar. Hı hı. En önemli sorun oluşturduğu dönem özellikle 7 ay civarında. Çünkü o süreçte işte bebek bakım veren kişileri ayırt etmeye başlıyor. Kim anne, kim babaanne, kim anneanne biliyor. Evet. Yüz ifadelerini tanıyor, mimiklerini fark ediyor. Gülen bir kişiye gülüyor. Somurtan bir kişi karşısında somurtuyor. Hı hı. Çünkü ayna nöronlarımız var. Bize bu şekilde davrandıran bir takım sistemler var. Ve bebek annesinin yüzünde kendi yansımasını görüyor. Üzgün, kendinden bıkmış, hayattan bıkmış, bezmiş bir anne de kendisini şöyle görüyor. Annem benim yüzümden çok kötü durumda. Bıkkın, bezgin, yorgun ben öyleyse kötü birisiyim. Hı hı. Ve yine temel güven duygusu, değerlilik duygusunda yıpranmalar bu şekilde başlıyor. Ama tam tersi annenin yüzünde mutluluk, sevinç, coşku gören bir bebek ben değerliyim annem mutlu benimle mutlu bana baktığı zaman mutlu oluyor. Ben değerliyim, ben önemliyim duygusunu geliştiriyor. Ve temel güven duygusu. Hem kendine karşı güven hem hayata hem diğer insanlara karşı güven duygusu başlıyor. Hani özgüven problemi yaşayanlar var ya aslında Hı -hı. Hani çocukluğunuza ineceğiz. Klasik psikolog sözü efendim. Çocukluğunuza Hı -hı. ineceğiz. İşte buraya iniyoruz. Bu çok önemli. Belki siz hatırlamıyorsunuz ama 2-3 yaşlarda 4 yaşlarda, 5 yaşlarda devam eden bu süreç. Çünkü Hı -hı. sadece bu 7 aylıkken değil 3 yaşında çocuğuna da yine mutsuz bir anne var. Tabii mutsuzluğu çocuktan kaynaklanmıyor. Çevremizden belki eşiyle arası bozuk, ciddi sıkıntılar yaşıyor. Aldatılan kadın olabilir. Her şey olabilir. Kayınvalidesi sıkıntıları olabilir. Bunun mesele sorun yaşadığımız kişiyle kalması aramızda. Bu belki biraz ruhsal olgunluk gerektiriyor değil mi? Yani çocuğum tamam o bitti o orada onu ben halledeceğim. Belki orada iyi zaman zaman ağlayacağım, üzüleceğim ama o şimdi çocuğumdan ayrı. Çocuğuma bunu yapıştıramam ruhsal anlamda. Bu bilince kavuşmak annelik. Annelik çok zor zaten. Zor değil mi bunu yapabilmek? Tabii ki hiç kolay değil. Deneyim gerektiriyor, olgunluk gerektiriyor, belli becerileri kazanmış olmayı gerektiriyor Hı -hı. ama zor da olsa imkansız değil. Hı -hı. Siz bunu bir şekilde öğrenebilirsiniz. Başarabilirsiniz. Yardımla, destekle bir şekilde bunu halletmek mümkün. Ya Yeter ki farkındalık oluşturalım, bir sorun olduğunu fark edelim, Hı -hı. bunu kabul edelim ve yardım almanın yollarına bakalım. Evet. Yardıma gelen danışanlara ben kahraman gözüyle bakıyorum. Çünkü gerçekten e, cesaret istiyor yani. Elini taşın anda. altına koydu. Bir Tabii şeyler ki. yolunda gitmiyor ve ben bunu halletmek istiyorum demektir. Evet bu. kesinlikle. Ben değişime hazırım demektir ve gerçekten kahraman gözüyle bakıyorum. Hı -hı. Artık zaten danışmanlık süreçlerini olumsuz bakış açıları çok ciddi oranda olumluya döndü. Bu da hı. önemli bir katkı süreçte. Hı hı hı. Yine bağ konusuna gelecek olursak evet. bebeğin ihtiyaçları zamanında tutarlı bir şekilde karşılandığında. Şimdi bu cümleyi açıklayacağız. Açacağız. O <gülüyor> zaman evet. Zamanında ne demek? Bebek ağlıyor bir şeye ihtiyacı var. Acıktı. Açlığı karşılandı, altı kirlendi, bezine bakıldı, uyku ihtiyacı var karşılandı. İhtiyacı görüldü, doğru zamanda, istek hissettiği zamanda karşılandı. Burası birinci basamak, ikinci basamak tutarlılık. Şimdi ağlıyorum, annem ihtiyacımı karşılıyor ama daha önce ağlamıştım karşılamamıştı. Tutarsızlık. Şimdi annem bana gülüyor ama az önce gülmüyordu, siniri sinirli bakıyordu. Dün ben ağladığım zaman dün kavramı yok tabii ki ama çocuk yine de olaylar arasındaki bağlantıları evet farkında. Ben ağlarken bana kızmıştı şimdi gülüyor. Bir tutarsızlık var burada ve bu şekilde karşılık gören bebeklerde tutarsızlık, kaygılı bağlanma, çekingenlik. E, i̇lişkilerinde yine güvenmeme, kendine güvenmeme, çevreye güvenmeme Kendine sürekli gibi. acaba doğru mu yaptım? Evet kendinden emin olamama, ona ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor ilerleyen süreçlerde. E, böyle durumların altyapıları bu şekilde oluşmaya başlıyor. Özellikle 7 ay öncesi ve sonrası o civarlarda. Yani hala depresyon 7 ay civarında devam ediyorsa burası artık kritik bir nokta. Acilen yardım alınması gereken bir nokta. Yani ilk günlerde, ilk haftalarda tölere edilebiliyor. Bir şekilde diğer bakım veren kişiler annenin yerine bakım verip o açığı kapatabiliyorlar. Çok sorun oluşturmuyor. Ama bir ay sonra anneler evlerine gidiyor. Evet. Kaldın mı bebekli baş başa? Evet o zaman ne olacak? Bir bocalama varsa Hı -hı. orada işte. E, yardım almak artık yeriz. gerekiyor. Hı -hı demektir. Burada artık ziller çalmaya başlıyor. Evet o cümle güzeldi. Zamanında ve tutarlı. Evet. Çocuğun ihtiyaçları karşılanmalı. Hı hı. Ne olursa olsun buna bakmak o dönemde. Ee, peki hocam Merve Hanım'ın eşine Merve Hanım'ın annesine ya da şu an Merve Hanım konuşuruz ama ekran başında Ayşe Hanım var. Kayınvalisi var. Bir de ilerleyen dakikalarda şunu da konuşacağım. O oh, otoban Hanım, Merve Hanım'ın danesi var. Kocasıyla mutluymuş, evliliğiyle mutluymuş, hiçbir sorunu yokmuş. Çocuğu da sağlıklıymış. Annesi de başına bir şey. ne var yani? Şımarıklık gibi düşünenler olabilir. Hatta bunu düşünenler benim ne kayınvalidem, ne annem geldi. Yapayalnız, yalnız gözyaşları içerisinde lohusalığımı geçirdim. Kocam da anlayış göstermedi ve böyle geçirdim. Peki ben ne yapmalıyım? Ya da geçiriyorum hala ben ne yapmalıyım şimdi diyenler de olacak. Tabii. Geleceğiz efendim sadece Merve Hanım'ı konuşmuyoruz. Bu bizim girizgahımız sizin sorularınızda da birazdan döneceğim. Et adim adim insan Instagram hesabında böyle Türkçe karakter söyleyince de çok komik oluyor farkındayım ama hesabımızı doğru ifade etmek için kullanıyorum efendim arz edeyim. Buyurun hocam aileye ne söyleyeceğiz? Şimdi önce eşten başlayalım. Çünkü eşin yeri ayrı annenin yeri ayrı. Hı hı. En çok desteğine ihtiyaç duyulan, yakın hissedilen kişi, beklentilerin en fazla olduğu kişi burada eşler oluyor. Ama bazen eşler bu karmaşadan, kaostan kendilerini kurtarabilmek adına uzaklaşmayı tercih ediyorlar. Siz kadınlar kendi aranızda halledin, ben işimdeyim, gücümdeyim, çok meşgulüm, çok yoğunum hı hı. diyebiliyorlar. Ama buradaki açık çatışma olarak size geri dönüş yapacak. Bu açığı oluşturmamak için... Eşler mutlaka eşlerinin yanlarında olmalı. Nasıl olmalı? Senin için ne yapabilirim? Bu soruyu soralım lütfen. Çünkü eşiniz kendi ihtiyacını ifade etmeden onu anlamanız mümkün değil. Kolay değil evet. Ee, ne ihtiyacı olduğunu görebilmek, anlayabilmek ve karşılayabilmek için eşimize bunu sorabiliriz. Senin için ne yapabilirim? Neye ihtiyacın var? O süreçte mümkün olduğunca destek olmak için eşinizin yanında olmak. Evet. Omuz vermek bile yeterli. Eşiniz ağlıyor mu? Gidin yanına, sarılın, saçını okşayın, geçecek. Ben senin yanındayım. Beraber atlatabiliriz bunu. Endişe etme diyebilmek, güven vermek çok çok önemli. Bebekle ilgilenmek zaman zaman. Mesela geceleri bebekler çok fazla ağlıyor ilk süreçlerde. Bir ağladığında anne bakıyorsa, diğer ağladığında bebeği alıp annenin kucağına vermek, anneyi o yataktan kaldırmamak. Çünkü doğum yapan bir anne, sezeryan da varsa zaten hareketleri çok sancılı ve kısıtlı olduğu için bebeği onun kucağına veriyor olmak Onunla beraber uyanmak, uykuyu bölmek bile anneye güven veren, çok önemli destek sağlayan bir unsur bir aslında. bir sıkıntı da beraberlik duygusunu bu hissettiriyor. Hı hı. Şunu demeyelim beyefendiler olarak, ben mi emzireceğim? Annesi, kalkacak mı emzirecek? Yani ben, ben bakamıyorum ki, durmuyor ki bende. Bahaneler bunlar ama ne kadar güzel, somut bir şey söyledi. Onu yapmayacaksınız zaten, şunu yapacaksınız. Evet, çok güzel. evet. Bebek annesini istiyor, klasik. Babaların kaçış yolu, bebek annesini istiyor. Ama babaya alıştığı zaman babasını da istiyor aslında. Kesinlikle. Evet. Ee, i̇lerleyen zamanlarda kaçı, kaçacak yer bulamayacaksınız. <gülüyor> ee, çünkü isteyecek babayı da. Ee, hocam şimdi anne, tabii bir de babaya <gülüyor> konuştuk. Böyle annesi yanında ama hani biraz da şöyle düşünelim. Merve Hanım'la annesi acaba biraz çatışmalı mı? Hani bazı anne kızın arası çok iyi olmayabiliyor. <gülüyor> biraz anne yargılayabiliyor. Nasıl yargılıyor? Bak bu senin çocuğun, al sana, emzirsene, aç bu çocuk, niye yemiyorsun? Bakmaya geldi. İyi niyetli ama çatışma var. Şimdi <gülüyor> böyle bir anne ne yapacak? Düzel davranan, her şeyiyle anlayan anneyi konuşmanın bir anlamı yok. Biz burada Hı -hı. sorunlara anahtar vermek derdindeyiz çünkü hocam. Böyle bir anne profili var Luhusa Hanım'ın yanında. Ne yapacak? Evet. Burada kızınızın temel ihtiyaçlarını görmek ve sadece onları karşılamak için orada olduğunuzu unutmamak çok önemli. Hı -hı. Geçmişle alakalı çatışmalar olabilir, geçmişte yaşanmış sorunlar olabilir ama onları konuşmak için, suçlamak için, Yeniden onları çözebilmek adına konuşmak için hiç uygun bir zaman değil şu anda. Geçmişi hiç karıştırmadan sadece bugüne odaklı. Bugün kimin neye ihtiyacı varsa ben e, o nedenle buradayım ve görevimi yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Şeklinde bir kararla kızınızın yanında olmak çok önemli. E, diğer yapılması gereken eleştirmemek, yargılamamak, suçlamıyor olmak. Sütün yetiyor mu? Ne kadar sütün var? Evet. Anneleri en çok üzen, en yetersiz hissettiren soru bu. Bebek kaç kilo doğdu? Kilo alıyor mu? Yeterince büyüdü mü? Yani bunlar gerçekten anneleri çok üzen sorular. Hiç kimseye bir faydası ve katkısı yok ama ezberlenmiş gibi. Yeni doğum yapan anneye ziyaretlerde standart herkes aynı soruları tekrarlıyor ve anneyi üzüyorlar aslında. Bu nasıl değiştirici hocam? Sormak... Ne olursunuz adım adım insan olarak buna bir dur diyelim. Evet. Bunu kadınlar yapıyor. Kadın kadına yapıyor hiçbir erkek bunu sormaz. Evet. İşte doğum yapan kişinin babası, abisi, erkek kardeş değil mi? Sormaz. Niye bunu soruyoruz? Hadi anne de sor, anneyi kayınvalideye için bir tık öte? Arkadaşlar geliyor, eltiler, görümceler, daha uzak akrabalar. Niye soruyoruz? Ben çok merak ediyorum. Niye? Çocuğun emiyor mu? Sana ne diyeceğim. <gülüyor> Çok kaba olacak ekranda mı? <gülüyor> ne yapacaksın? Diyelim ki verip ki cevabım emmiyor. Sen mi emzireceksin? Buradaki amacımız ne? Ben şunu merak ederim hep. Bir sorunun bir amacı olmalı, bir niyeti olmalı hocam. Hı hı. İyi niyet tamam var diyelim. Amaç ne? Evet. Ben cevap bulamıyorum. Ne cevap verecek ki böyle? Amaç akıl vermek. Kendi yani deneyimlerini aktarmak. Benim de sütüm yoktu ben bunları yaptım sen de onları yap. Orada duygusal olarak o zaman kendini tamir etmek istiyor. Tabii onu ya, da var, Deneyimliyim. Olabilir. Ben nasıl bir anneyim neler yaptın mı bu yani? Evet o da olabilir. Gerçekten yardımcı olmak olabilir ama oradaki soru tarzı çok önemli tabii ki. E, o sorular yerine şunları sorabiliriz. Yani Hı. bu alışkanlığımızdan vazgeçmek için yanlış alışkanlığın yerine yenisini güzel olanı koyalım. Dayanım yenisini hocam. Senin için ne yapabilirim? Bu kadar. Uyumak ister misin? Hı. Bebeğine biraz ben bakayım hadi sen git dinlen uyu. Hadi istersen bir duşa gir ben bebekle ilgileniyorum. Dışarıya çıkmak ister misin? Ben buradayım, bakıyorum bebeğe. Hadi sen biraz dışarıya çık, hava al. Bu soruları soralım. Sütün yetiyor mu demek yerine, senin için ne yapabilirim? Sana hangi yemeği pişireyim? Canın bir şey çekiyor mu? Onları yapayım sana. Bunları soralım, onlar yerine. Ve bu şekilde gerçekten anneye destek olmak, süreci daha kolay atlatmasını sağlamak mümkün. Şimdi gelelim kayınvalide faktörüne. E, Kayınvaldesiyle geçmişte çatışma yaşayan e, yeni anne adayları. O dönemde çatışmaları çok daha büyük bir raddeye taşıyabiliyorlar. Genel bir gerginlik ortamı, bir çatışma ortamı, evde anne ve kayınvalide aynı anda varsa yeni ha. büyük çatışmalar da beraberinde evet, geliyor. İkisi beraber gelmişse değil mi? Evet, Hı -hı. evet, çünkü çift kutuplu bir yönetim gibi oluyor. Birisinin evet dediğine diğeri hayır diyor. Birisinin söylediği şeye hayır öyle olmaz böyle olur diyebiliyor. Yeni çatışmalar beraberinde geliyor. Bu doğum yapan kadına. Tabii ki, oluyor, Tabii ki arada kalıyor. Evet. Bir tarafta anne, bir tarafta kayınvalide, damat da dahil oluyor. Senin annen benim anneme böyle söylemiş. Yok Ama benim senin annen de annem... benim anneme şunu yapmış. Evet. Klasik cümleler. Evet. Evet. Ve eşler arasında çatışmaya yol açtığı için çok ciddi boyutlarda kavgalar, tartışmalar, küslükler ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Bu konudaki benim önerim anne ve kayınvalidenin aynı anda bakım için gelmemesi. Nöbetleşmek. Yani aynı anda yorulmaya gerek yok. İki Alaba gün bir tanesi gerekiyor. gelsin, iki gün diğeri gelsin. İkisi aynı anda yorulmasın, çift kutuplu bir yönetim olmasın. ve Bu şekilde bir nöbetleşme yöntemiyle süreç daha kolay atlatılabiliyor. Hı hı, çok güzel. Diğer önemli konu e, özellikle ilk torun sahibi olan aileler. Hı. Bebek sevinciyle her gün torunumuzu görelim, bebeğe bakalım, sevelim, görelim. Evet hı, ama neyse. siz bunları yaparken anneye ne oluyor? Annenin başında büyük bir kalabalık, uğultu. Hizmet bekleyen insanlar, gelinimiz bize hizmet etsin. Doğum yapmış kadın ne hizmeti değil mi? Çay getirsin, yemek hazırlasın, etrafı temizlesin, toplasın. Ben dağınık evde duramam. Ane kadar da kötü ev dağınık bir de eleştirirler. Bizi çocukla hem ben böyle daha yeni doğum yaptım. Ertesi gün kayınvaldeme, kayınpederime baktım, yemek yaptım. Aynı evin içindeydik bir de kalktım mutfağa girdim. Gibi değil mi evet, yaklaşımlar? kendinden örnekler sen de anne misin sen de kadın mısın boyutlarına bile varabiliyor. Çok. Bunlar şaka gibi geliyor ama izleyenlere belki. E, ne kadar steril bir ortamdasınız bunu düşünenler için söylüyorum. Bizler e, seans odalarımızda öyle hikayeler öyle cümleler duyuyoruz ki yani hani nasıl kaldırmış bunu diyorsunuz üzülüyorsunuz. E, siz psikologsunuz zaten duyuyorsunuz hep. E, her duyduğumuzda yıkılıyoruz niye böyle oluyor değil mi? Hı hı. Yakıştıramıyoruz insana. Evet ama evet. bunlar gerçek. Gerçekte yaşananlar. Tekrarlanmaması için de yapılabilecekler var tabii ki evet. var. Farkındalık ve değişim için yapılabilecekler evet. var. Ee, bu Burada konuda... ayrı ayrı gelin gelsinler dediniz. Evet ayrı ayrı gelsinler. Çok sık gelmesinler ilk torun olsa bile. Evet. Anlayış göstersinler gelinlerine. Evet, evet. Onlara zaman verip çekirdek aile olmaları ben bunu çok önemsiyorum. Hı -hı. Kadın ve erkeğin doğumdan sonra biliyorsunuz tabi ki cinsel anlamda bir uzaklaşma söz konusu Hı -hı. olabiliyor. Duygusal anlamda da uzaklaşmasınlar. Aynı ev içinde bir baş başa kalsınlar bir çocuklarını ortaya alsınlar. Bir yatakta şöyle uzansınlar yavruları ortalarında anne olduk baba olduk bunu konuşsunlar değil mi? Buna fırsat vermek evet, belki. evet. Bu konuda yapılan hatalardan bir tanesi erkek anneleri bunu yapıyor benim oğlum uykusuz kalmasın odasını ayıralım evet. bebek ağladığında uyandığında o duymasın deliksiz bir şekilde uyusun sen kendin hallet. Ne diyorsunuz bu duruma çok sık rastlıyoruz yani e, işe gidiyor çünkü kızım eve ekmek getiriyor sen de biraz anlayışlı ol ama anne de sabah uyanıyor ve yine uyumuyor. Annenin, Annenin mesaisi hiç bitmiyor. Evet. E burada nasıl denge tutturacağız o zaman? Nasıl Hı -hı. bir şey olacak? Yani bir gecede bebek üç kere emmek için uyanıyor ağlıyorsa. ikisinde de anne hallesin ama birinde baba olsun orada. Anneyi desteklesin. Hı -hı. O fedakarlığı da yapsın. Çünkü baba olmanın da gerekleri var, sorumlulukları var. Tek başına anneye yüklenmek yine ilişkiye çatışma olarak yansıyacak. Yani siz kendinizi kurtaramazsınız odayı ayırarak. Mümkün değil bu. Hafta sonları işe gidilmediği zamanlar sabah bebeği alın anneden anne biraz uyusun dinlensin siz erken uyanmak zorunda Haftada bir kere yap bari bunu hani her gün beklenmez evet belki biraz da vicdanına davranmak lazım adam hani evet işe gidiyor çalışıyor belki yükü de ağır iş yerinde stres faktörü de vardır onun için belki bir de geçim Şeyi, masraflarda artıyor. Bunların hepsini anlayışla karşılayarak ama haftada bir iki. Yani hafta sonları en azından değil mi dinlendirebilmek anneyi? Bunlar bence hiçbir kadın da bu, bu, bu küçük jestlere e, olumsuz yaklaşmaz diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Aralarındaki ilişki daha samimiyet artar. Güven birbirlerine bağlılık tabii ki artar. Ve yine bebeğe olumlu şekilde yansır. Anne baba arasındaki ilişkinin güzel oluşu. Olumlu bir gelişimi destekler bebek içinde. Evet hocam söyleyecekleriniz varsa onların hepsini Hı -hı. alayım şimdi. Zira birazdan e, Instagram hesabımıza dımadım insandan sorularınızı alacağım. Arkadaşların soruları varsa ekrana verirler muhakkak ama ben çok önemli bir soru gördüm. Onu kaçırmadan okuyacağım. E, ama hocam bir toparlayalım Merve Hanım'ı. Merve Hanım gibilere dönelim. Hı -hı. Olur mu? Evet evet. E, en başta söylediğimiz gibi annelik hüznü. Herkesin yaşayabileceği normal bir süreç ama 15 günden daha uzun devam ediyorsa ve belirtiler şiddetli olarak devam ediyorsa bu artık depresyon daha ciddi yardım alınması gereken bir aşama. Hı hı. Yardımla, sosyal çevrenin desteğiyle, eşin, annenin, kayınvalidenin desteğiyle ve psikolojik destekle aşılabilen bir şey. Ancak e, yardım almayı ihmal edip de o ümitsizlik duygularıyla hiç geçmeyecek, zaten ben böyle hayatıma devam edeceğim duygularıyla Uzun süre devam ettiğinde hem anne için hem bebek için hem eşler için çok daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Hatta doğum sonra psikoz dediğimiz bir sorun bile ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Bundan da kısaca bahsetmekte fayda var yaşayan kişilerin tanımlayabilmesi için. Hı hı. Psikoz dediğimiz gerçeklik algısının değişmesi halüsinasyonların görülmesi, bizim görmediğimiz bir takım görüntülerin görülüyor olması, sanılar, yanlış inançlar, sesler duyuyor. sesler duyuyor olmak ve gerçekle bağların kopması çok ciddi bir aşamada artık intihar düşüncesi, kişinin kendisine zarar verme, bebeğine zarar verme düşüncesi ile devam eden bir süreç. Hı hı. Böyle bir danışanım vardı. Kayınpederinin kendisini öldüreceğini düşünüyordu ve aile içinde ciddi bir çatışmaya yol açmıştı anlaşılamadığı için. Ve bu sorun yine kişinin kendi elinde olmadan ortaya çıkan ve yataklı tedaviyle çözülebilecek bir sorun. Evet. Burası çok önemli. Yani gerçekten burada medikal desteğin girmesi gerekiyor. Bir psikiyatrik yaklaşım gerektiriyor. Bir hastane yatımı bu, bunu ileri seviyeden bahsediyoruz hı hı. artık değil mi? Hı hı. Ve çatışma yaşıyorsa e, Lohusa e, hanımefendi kızımız gelinimiz bizler anne olarak kayınvalide olarak o dönemin geçici olacağını yaptığı her ters bize sinir eden bir gıcık oluyorum dediğiniz davranışları sizin dilinize söylüyorum e, görmezden gelmek. Yapabileceğimiz tek şey bu. Ona sen ne yapıyorsun ya kendine gel saygısız gibi Yaklaşımlar yerine anlıyorum şu an çok yorulmuşsun biraz öfkelisin gerginsin. dinlenmek ister misin gibi yumuşak ses tonuyla siz o dönem bir tedaviye gidiyorsunuz hemşiresiniz psikologsunuz annesiniz kayınvalidesiniz her şeysiniz gönüllü olarak bir aicik sabredeceğiz destek olacağız onun tatlı mevlesini biz de yiyeceğiz böyle bir öneriyle soruya geçeyim mi hocam artık. Ki, efendim bir bir nebze diyorum kusura bakmayın alışacağım adım adım insana çevirdik efendim hesa eski hesabımızı ve oraya gelen bir soru var e, önemli bir soru. Sizler sorularınızı yazmaya başlayın, bizler de vakit yettikçe okuyalım. Programımızı izliyorum demiş Senem Hanım. Tuba Hanım demiş, ben de 3 yıl önce doğum sonrası depresyon yaşadım ve çok talihsiz bir doğum geçirdim. Annem İstanbul'da zaten hasta, o sebepten kimse yanıma gelmedi. Kayınvalidem ve eltim yakın oturmalarına rağmen bir çorba yapmadılar. İlk hafta bile yalnızdım, belki de doğum hüznüyle atlatabileceğim bir şeyi yüksek depresyon olarak geçirdim. Daha Hala geçmedi aklıma geldikçe kahroluyorum ne yapabilirim o ara destek almadım hiçbir bakıma. İnanın maneviyatı olan biri olmasam çok daha zor geçerdi diyen bir annemiz. Bakın bahsettik geçmiyor sürüyor. Ne dersiniz Senem Hanım'a hocam? Burada geçmişe dair olaylar geçmiş ama duygusu hala kalıcı. Duygu hala anneyi etkilemeye devam ediyor. Öyleyse bu duygularla barışmak, duyguları biraz daha boşaltabilmek adına şu an yardım almaya hemen başlayabilir. Hı hı. Destek almaya hemen başlayabilir. Hı hı. Ee, geçmişe dair çerçeveyi değiştirebilir belki bakış açısını değiştirebilir. Ee, geçmişle alakalı beklentiler karşılanmamış, yardım görmemiş öfke hissediyor büyük ihtimalle. Evet. Bu öfke duygusu Senem Hanım'ın kendisine zarar veren bir duygu. Kendi sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir duygu. Ve bu öfkeden kurtulması onun kendisi için yapabileceği en önemli aslında adım affedebilmek. Hı hı. Öfkeden kurtulmanın en önemli yollarından bir tanesi. Affetmek burada çok yanlış algılanıyor aslında ama affetmek, geçmişteki sorunları görmezden gelmek, üstünü kapatmak... Yok saymak değildir. Evet, geçmişte sorunlar yaşanmıştır. Bazıları bir takım hatalar yapmış olabilir ama affettiğinizde geçmiş yaşam olaylarının bugüne olan olumsuz etkilerinden artık ben kurtulmak istiyorum kararı vermektir. Hı hı. Ben hatırladığım zaman tekrar tekrar üzülmek istemiyorum, öfkelenmek istemiyorum. Affediyorum. Bu duygularımdan kurtulmak için kendime bir iyilik yapıyorum, kararı vermektir aslında. Evet. Seneman'ın bu affetme sürecini başlatabilir, yardım alabilir. Öfkesinden ...kurtulmanın yollarına bakabilir ve geçmişe yeni bir çerçeveyle bakabilir. Hı hı. Bu önemliydi. Şimdi bir izleyicim selamun demiş 18 8 biri 5 yaşında bir de 4 aylık kızım var. Henüz yeni doğum yapmış. Pandemi döneminde doğum yaptım ve doğumumdan itibaren her şeyimi tek başıma yapmak zorunda kaldım. Ve hala da aynı şekilde çocukların okulu, bebek ve evin işlerini yetişemiyorum. Bazen değil çoğu kez çocuklara bağırarak tepki veriyorum. Kendime zaman ayırmak istiyorum ama onu da yapamıyorum. Eşim geç geliyor. Gece bir bazen iki benim şu anlık çocuklara bağırmadan nasıl bir şey yapmam gerekiyor? Hı hı. Evet. Buradaki hanımefendinin kendisinden ve çocuklardan beklentilerini düşürmeye ihtiyacı var. Mükemmel hı. anne olmaya çalışmayacağız. Evet. Çocuklu ev dağınık olur. Çocuklu anneler her zaman değerli toplu düzenli evlerinde çeşit çeşit yemekler olan kişiler olamayabilirler. Burada kendinizden beklentilerinizi düşürdüğünüzde evim dağınık olabilir sorun değil hallederiz yaparız. Çocuklar yeter ki oynasınlar mutlu olsunlar diyebilmek. Hı hı. Birkaç çeşit yemek yapmak yerine tek çeşit yemekle ee, razı olmak, ee, buna biraz daha beklentileri geriye çekerek alışabilmek aslında, yeni hmm. bir süreç olduğunu alışabilmek. Ee, dinlenmeye önem göstermek. Yani tüketerek kendinizi var edemezsiniz. Önce kendi ihtiyaçlarınız mümkün olduğunca fark edin. Dinlenmek, beslenmek çok önemli. Çünkü yeterince beslenmediğiniz zaman hem güçsüz kalıyorsunuz hem tahammülünüz düşmeye başlıyor ve yine sinirlilik bağırmaya yol açıyor. Hmm. Dinlenebilmek kısa kısa mola vermek gün içinde 10, 10 dakika. On deyince yatmış olmalı bu yaştaki çocuklar. Evet. onda bir gün yatın. Ertesi gün 12'ye kadar bir kitap okuyun yatırdıktan gibi. sonra çocuklar. Şimdi bunu zaman planlaması yapamadığı için anneler kendime zaman ayıramıyorum diyor. 24 saat yetmiyor yetmez. Çok yemek, hamur işi, temizlik her şey mükemmel olacak. Evim dört dörtlük olacak. Böyle yaparsanız şimdi gidin benim evime bir bakın. O oyuncaklar yerde, bulaşıkları zor toplayıp çıktım. Yani yormamam gerekiyorken niye burada enerjimi size vermem gerekiyor? Biraz böyle çok... Ağır oldu programın içinde bazı şeyler. Biraz rahatlatalım istiyorum. Hı hı. Ee, mesela bir izleyicimiz demiş ki loğusalıkta zaten kaynana iş bekliyor. İş temizlik bekliyor. Gelenler yemek bekliyor. Onlar depresyona sokuyor. Anne depresyona zorla giriyor. Rahat bırakmıyorlar ki demiş. Böyle bir yorum da okumak istedim. Çok güzel mesajlar var, yorumlar var. Teşekkür ediyorlar bizlere. Ee, yalnız şu dikkatimi çekti. Tuğba Hanım, adaşım demiş ki üçüncü çocuğumu da doğurdum. Ama hala devam ediyor hüznüm. ikinci yaşında üçüncü bebeğim demiş. Hüzün mü bu acaba yaşadığı? Hüzün değil artık depresyon. Evet. Kronikleşmiş bir depresyon. Son soru sanırım vaktimle daralıyor hocam. Evet hala devam ediyorsa önce kendinize iyilik yapmak adına hem Hı. aile için bir güzellik yapmak adına bu konuya biraz eğilmek. Yardım almak, yardım alma imkanı yoksa okuyarak, dinleyerek neler yapabileceğinizin yollarını öğrenmekle bunu atlatmanın mümkün olduğunu söylemek isterim. Burada. Evet hocam şahaneydi çok güzel bilgiler verdiniz. Hani böyle somut ne yapacağını söylüyoruz. Yani biz hep böyleydik programlarımızda. Tespit yapıp kenara çekilmek değil, tespitleri yapıp reçeteler sunabilmek, e, harekete geçebilmek. Belki adım adım insanda biz bunu sağlayacağız inşallah. Ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica e, Sizi yeni programımızda ağırlamak da ayrı bir keyifti bizler için. Benim için de çok keyifliydi. Yine yayın hayatınızda başarılar. Umut ediyorum ki yine çok güzel kapılar açacaksınız insanların i̇nşallah. zihinlerinde ve ruhlarında. İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ve efendim bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. Efendim psikolog ve aile danışmanı Özge Gökhan Kır hocamızla beraber annelik hüznünü konuştuk. Annem depresyonda diyen bir bebeğin annesini ele aldık. Merve Hanım'ın öyküsüyle geldik bugün. Ve biz her salı ve perşembe yaşanmış gerçek öykülerle psikolojik problemlere kapı aralıyoruz ki çözümlere gidelim diye. Ve ne diyoruz efendim adım adım insan olma yolunda giderken hiçbir sokak çıkmaz değildir. Bizim mottomuz bu. Her sorunun bir çıkmaz, ıı, çıkacak yolu açılacak kapısı vardır. Biz bunlara hizmet etmeye gayret edeceğiz efendim. Size dinlediğiniz için yorumlarınız ve mesajlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum. Adım adım esen bu kadar bitti.